bir telefon konum var. Yırca Kooperatifi ile birlikte Zeytin'i konuşacağız bugün. Kendileri şu anda telefonun diğer ucundalar. Merhaba herkese. Birazcık da kalabalık bir ekip sanıyorum. Merhabalar. Merhabalar. Ne güzel bir ses geldi. Çok güzel. Çok keyifli duyuluyor sesiniz. Kenan'ı biliyorum ben ama aslında böyle bir tek tek herkes bir ya da ne kadar kişiyseniz bir isimleri alabilir miyiz acaba? Kimlerle konuşuyoruz bugün? Tabii, tabii ki ben Hanife, ben Nurdan, ben Emine, Hatice, ben Hamide, Kerime, Cevriye, Nazmiye, Munise, Sabun Evin'in annesi, <gülüyor> Kadriye, Münevver, Elvan, Ayşe, Cidem, İyi Yayınlar Sevinç ben. Evet, ben de Kenan. O, süper, bayağı kalabalık bir ekip var. Şahane. Bütün Yırca e, kadınları burada şu anda galiba. Telefon diğer ucundalar. Evet hemen hemen ama birkaç tane hastamız var maalesef. Evet. Çok geçmiş olsun. Siz şu anda e, köydesiniz değil mi? Evet. Evet, evet bir... Sabun evindeyiz. Evet. E, bir genel olarak aslında Yırca Kooperatif nasıl ortaya çıktığı... Ee, bir sizden duymak istiyoruz. Bilenler mutlaka vardır ama bir hikayeyi anlatabilir misiniz? E, tabii. Şimdi isterseniz önce ben çok kısaca bir bizimkiler de ara ara girecekleri yerlerde konuşsunlar. E, bu arada ben de e, Sabun Evi'nde gönüllüyüm ve bir, bir buçuk yıldır köyde kalıyorum. E, Sabun Evi'nde yaşıyorum ben de. E, buradaki e, işletmemiz şu şekilde ortaya çıktı. E, Yürce Köyü hani 1950'lerden bu yana sıkıntılar santraller termik santrallerin kuruluşuyla başlıyor e, 1950 ve 80'de iki tane termik santral kuruluyor ve 2000 dönümlük arazi işgal ediyor eski ben nasıldı mesela bu tarlalar mesela Kerim abe söyleyebilir Eskiden ren tarlamız, zeytinlerimiz vardı ama e, topraklarımız daha çoktu ama şimdi gitti santrallerden dolayı evet, sadece hı hı. santraller de değil. bu santralimde kül barajı var e, hı hı. kül barajı 2500 dönümlük bir alanda kurulu ve tamamen vahşi depolama alanı ki onun etkilerini hala bile bu köylü yaşıyor. Mesela e, gene konuşuyorlar işte yazın özellikle kuru olduğu zaman yani dışarıda kahvaltı bile yapamadıklarını evet. söylüyorlar. Mesela Nur'dan Eba bir şeyler söyleyecek. Evet olacağım. çamaşırlarımızı dışarı seremiyoruz hiçbir zaman. Tozdan çok toz oluyor her tarafımız. Hiç dışarıda oturamıyoruz Bahçelerimiz de tozdan. Tabii yani bunlar sıkıntılı şeyler. Hı hı. Yani çok fazla sıkıntılı şeyleri geçirelim. Bir de hepinizin bildiği bu 2014'te de 6600 zeytin ağacının kesilmesi. evet. Uğruna. Ama bu arada yine kimsenin bilmediği bir şey daha var. Yani çok kişinin bilmediği. 2016 yılında da bu İzmir İstanbul yeni otoyolu bizim köyümüzün hemen yanından geçiyor. Hatta köyümüzden birkaç tane de ev yıktı ve yine on binlerce zeytin ağacımızı Katletmiş oldu. Gene giden binlerce dönüm toprak var. Mesela Nazmiye da bizim bahçecimiz hani o da bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilir. Bahçe yapacak şey olamaz kalmadı. Mesela şimdi ben küçük zeytinler diktik. Ondan için bahçe yapacağım bu sene. Hı hı. Yani kalmadı. Hani çok üzgün et bu şeyde. Evet evet bir sürü bir bir sürü kötü etkisi oluyor. Ee, ve bunun sonrasında da aslında yeni bir oluşum açığı çıktı değil mi? bu kötülükleri bir kenara bıraktık hı hı. ve dedik yani bu kadar sıkıntı var ama bu sıkıntıların arasından nasıl çıkacağız bunun için iki tane şey var esas olan bir imece bir hı arada durarak her şeyi başarabileceğimizi biliyorduk ikincisi de aslında bizim kültürümüz yani Anadolu kadınının Anadolu köy kadının nasıl cesur olduğunu hepimiz biliyoruz ve neleri yapabileceğini başarabileceğini biliyoruz eğer Anadolu köy kadını bir arada durursa bu bahsettiğimiz bütün zorluklara rağmen mücadelenin yolunu bir şekilde buluyor ve bunun üzerine de Sabun Evi'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olduk. Yani aslında o altı e, bin küsur ağacın kesilmesiyle başladı hikaye değil mi? Bununla ilgili bir e, mücadele enerjisinden ortaya çıkan bir şey aslında bu. Oraya çok kısaca aslında orada birazcık bahsedebilirim. Yani Bunun Hı -hı. aslında başlamanın hikayesi Temel ihtiyaçlar neyle ile beraber oldu. Biz o zaman İstanbul'dan buraya Soma maden faciası sonrasında gelmiştik. Ben de o dönem odernekte gönüllüydüm. Sonra oradaki 301 maden faciası sonrasında aileleri gezdik ve şunu gördük. Yani Soma'da bir ekonomik çaresizlik var. Alternatif hiçbir şey yok. Özellikle de kadınlar için hiçbir alternatif yok. Hı hı. E, haliyle kadınlar ekonomik hayata dolayısıyla toplumsal hayata katılamıyor. Ve bir gerçek var ki kadınlar eğer bir memlekette toplumsal hayata katılamazlarsa o memleket kalkınamaz, gelişemez. Kesinlikle. Yani kadınlar için bir alternatif işler yapabilirsek Hani ya da zerre de olsa bir katkısı olur. Sonra e, Yırca'ya bir şekilde yolumuz düşmüş oldu ve bir yandan da öyle başladı, başladı iş. Hı hı. Ama Siyahçı Derneği bu projenin başlangıcından Sabun Evi'nin kuruluşunun bir, birinci yılı sonrasında sahadan çekildi. Son bir buçuk yıldır, yıldır da Yırca köy kadınları bunları kendi başına özgür ve bağımsız bir şekilde Yırca Köyü Derneği ile ve kendi hissetmeleriyle yürütüyorlar. Evet, neler Neler üretiyor bu kadınlar? Üretiyor. Neler üretiyorsunuz? bahsedebilir. Merhaba. Merhaba. Ee, kokulu sabunlar üretiyoruz. Hı hı. Ee, doğal mumlar üretiyoruz. Bal mumundan yapılmış. Ee, zeytinyağı sabunlar üretiyoruz. Dağlardan kekik boş yaprağı topluyoruz. Tamamen doğal. Hı hı. Hep birlikte bunları üretiyoruz. Kollektif, kollektif olarak sadece siz e, üretiyorsunuz değil mi? Herhangi bir yardım almıyorsunuz bunlarla ilgili. Hayır. Hep birlikte 25 kadın üretiyoruz. Evet. Satışını da kendimiz gerçekleştiriyoruz. Evet yani şu ana kadar da aslında geniş bir kitleye ulaşmış durumdasınız. Geçtiğimiz hafta Buğday Derneği'nde katıldığı Kadıköy Çevre Festivali vardı. Orada da yer aldınız. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Ben de oradaydım zaten. Hı hı. Çok güzel geçti. Tep İki tane canlı yayına katıldık orada. Tepkiler nasıldı? Tepkiler çok güzeldi. <gülüyor> tebrik ettiler bizi sürekli. Evet. Çok mutlu olduk, plaket aldık. <gülüyor> ne güzel, tebrik ediyoruz biz de. E, hayatınızda neler değişti peki bu e, imeceden sonra? Yani bu birlik ve beraberlik ve dayanışmadan sonra, birlikte bir şeyler üretme e, halinden sonra? Özellikle köyde kadınlar arasında... E, Nasıl bir değişiklik, nasıl bir dönüşüm var sizce? Nasıl dönüşüm var? Beraber kazanıyoruz. Kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz. Adamların elini bakımlı kalmıyoruz biz bu konuda. Evet, evet, evet. Şimdi paramızı harcayamıyoruz. Birlik, birlik düzen, arkadar. Hı hı. Evet. Ke Kenan Bey, sizin nasıl oldu peki bu kooperatifle buluşmanız? Çok. Şey, bu arada biz kooperatif kuramadık hemen onu da. Aa, öyle mi? Peki. Hı -hı. Evet, kooperatifleşemedik çünkü çok pahalı ve mevzu. Hatta çok zor. Biz Hı -hı. şu an dernek, Yüceköy Derneği'nin iktisadi işletmesini kurduk. Hatta iktisadi işletmeyi kurarken bile pek paramız yoktu. Ee, çok aslında tamamen bu iş gönüllerin bir araya gelmesiyle, hayatlarımızı birleştirerek kurduğumuz bir iş diyebiliriz. Yani tamamen kolektif olarak ilerliyor. Ben de gönüllü olarak buradayım. Ben dernekte daha sonra çalışmıştım o temelik derneğinde. Dernek sağdan çekileceğini belirttikten sonra ben de köye taşındım. Benim de özellikle bu şekilde Yirce köy, köyünde taşınma ve yaşamayken bu şekilde başladığım çok özellikle. Peki yani daha kalabalıklaşıyor mu gittikçe? Yani kaç kişi başladı, ne kadar oldu şu anda sayı? Yani ne, ne kadar bir etki alanı var aslında bu dayanışmanın? Aslında sayımız biraz azalıyor e, çünkü işte ilin eğdelenler oldu, e, doğum yapanlar oldu, işte torun bakmak durumunda kalanlar oldu. Zaten ama şöyle bir durumumuz var. Biz iş kapasitemiz maalesef e, çok az kalıyor e, sayımıza göre. Biz iş 34 kişi başlamıştı yani şu an 25 civarındayız. E, zaten ama kapasitemiz çok yüksek çünkü e, yani sayı kapasitemiz çok fazla. Biz, üretebildiğimiz alabildiğimiz sipariş sayısı e, çok düşük kalıyor. Ama burada da çok önemli bir imece var. Işte, ki buna da sürekli vurgu yapıyor hani bizim kadınlar. Yani birlikte ve bunu paylaşmak hani elde ettiğimiz gelir az olsa da küçük olsa da burada bir arada olmak ve bu geliri paylaşıyor olmak bu mutlu ediyor. E, burada herkes çok değerli. Yani. Herkes burayı bir yapan, o bir birliğin içerisindeki bir e, çok önemli bir nokta. Evet, kesinlikle. Bizim için de öyle. Bunlara şahit olmak, bunları duyuyor olmak. Ee, çok önemli gelişmeler olduğunu düşünüyoruz biz de ekip olarak. Ee, bir de şeyi merak ediyorum, sabunları yapmayı nasıl öğrendiler, öğrendiniz? Hepinize sorayım. Doğal oluyor değil mi bütün sabunlar topladığınız ürünlerle? Doğal Doğalı, doğalı şeyler boyalar kullanıyoruz zaten. Şimdi doğal oluyor. Yasemin tutar geldi bizi bu bir bilgenci sabun yapmayı şimdi Hı -hı. kendimiz yapabiliyoruz galiplanımızı da kendimiz dökün silikon alıp kendimizi dökebiliyoruz yani hepsi doğal. Evet hepsini öğreniyoruz yani biliyorsunuz. Yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Peki e, peki sizce bu bu tür gelişimler mesela normalde işte köyden kenti bir göç vardır ya hep e, genç nüfusu da kaybeder aslında köyler. Bununla ilgili bir gelişme kaydedeceğinizi düşünüyor musunuz? Evet, biz köyümüzü seviyoruz zaten. Şehir gitme düşünmüyoruz. Şehirden gelenler var mı peki mesela Kenan Bey gibi? Tabii şehirden tabii. Son şimdilik yok ama sonra gelecekle yani sonunda köye. Evet. Ee, Kenan Bey bir de size de bir e, soralım bir kez daha tekrarlayacağız sonunda ama nasıl ulaşılabiliyor ürünlerinize, nasıl satışı yapılabiliyor, ee, nereden bakıp alabiliyoruz? Tamam onları da ekleyelim. Aslında son söylediğin ama Melek tam da bizim istediğimiz şey. Yani kentten tekrar köylerine insanların gelmesi ya da daha da bir tersten bakarsak bu kadar baskının altında insanların artık bıkıp da köylerin, köylerinden kente gitmek zorunda kalmaması. Hı hı. Burada bir üretip üretip umutla yani sabun evi aslında bir umut demek. Yani bu bu köy, köyümüz için şu anda öyle. Çünkü burada umutla insanlar bir arada büyük bir neşeyle. Hani gülerek eğlenerek çalışıyorlar, işleniyorlar ve gelir elde ediyorlar ve tamamen kolektif bir şekilde bunu yapıyorlar. Tamamen imeceyle yapıyorlar. Hani tam da aslında vurgu yaptığım kısım e, bizim de üzerinde çalıştığımız kısım. Tabii bu çok büyük makro bir sorun. Ama evet. biz bu konu en yüzden geleni yapıyoruz. E, bu arada öğrenmekle ilgili kısmı da aslında kendimiz de çok güzel öğreniyoruz yani sonradan. Hani biz ilk Hareketi aldıktan sonra kadınlar sonradan kendi başlarına kalıp dökmeyi öğrendiler. Kendi başlarına bal mumundan mum dökmeyi öğrendiler. Hı hı. Kendi başlarına yine zeytinyağından sabun üretmeyi öğrendiler. Hani Ve bundan sonrası da bu arada işin organik temizlik ürünleri olarak konumlandırmayı planlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz hani bölgeyi anlattık zaten. Ekolojik olarak epey yıpranmış bir bölge. Haliyle gıda üretimiyle ilgili sorunlar var. Hı hı. Ama organik temizlik ürünleri üretirsek hem şehirdeki dostlarımıza şifa katarız. Hem o Kötü etkileri olan, zararlı etkileri olan ürünlerden biraz daha aranırız diyoruz. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Yani yakında işte kendi kendimize yine öğreneceğiz bunları çalışarak. E, organik iş macunu, organik şampuan gibi ürünler geliştirmek gibi böyle içten de bir hedef belirledik. Tamamen yatay bir şekilde örgütlendik. Mesela <gülüyor> ben hemen söylesinler işte mesela Sevinç Aba sipariş e, işte, takibe bakıyor. İşte da kalite kontrol. Tezareti mesela gibi. Yani şu Herkesin yine... farklı farklı görevleri var. Sipariş kontrol, kalite kontrol, sipariş e, aşaması gibi. Evet, yani Mesela işte Nurdan ben sen üretim planlamacı evet yani böyle yatay bir şeyle, hiyerarşiyle hiyerarşi yok aslında tamamen şeyle e, yatay düzlemde örgütlenip herkes işte görevleri almaya başlıyor. Bu görevleri de kendi kendimize öğreniyoruz. Ee, bu arada kendi evimizi de aldık. Hani onu da söylemeyi atlamayalım. Öyle mi? Ne güzel. Evet benim anneannemin evliydi zaten. <gülüyor> Anneannem 97 yaşında öldü. Geçen sene öldü. Onun için biz de burayı değerlendirmeye karar verdik. Eski yıkılmasın diye. Yeniden canlandırmak istedik. Onun için sabun evi yaptık burayı. İlmece aldık. Kendi evimiz oldu. Şimdi burada sabun yapıyoruz. Çok güzel, mutlu. Evimizi değerlendiriyoruz. Ne güzel. Evin evet, ev, ev de bu arada tam bir ekolojik ev. E, yani hem yerel hem ekolojik. Hı -hı. Yani nazarın tam bir Anadolu köy kazanıymış gerçekten. Evinden bunu çok net görüyoruz. Yani duvarları taş burada, yerler ağaç, bütün sıvalar, tavan, toprak tam bir yaşayan ev. Ee, bu arada biz bir kısmını yeniledik. Bir kısmında Temmuz ayında herkes için mimarlık serneğinden dostlarımız gelecek. Yine hep beraber imece yaparak yenileyeceğiz. İşte küçük bir bakkalımız var. Orayı kadınlar kahvesi yapmayı düşünüyoruz. Öyle düşünüyoruz. Ee, bir kütüphane hazırlayıp orada kendi kendimizi bir yandan da geliştirmeyi de düşünüyoruz. Ee, bu şekilde ilerliyor. Ee, ürünlere nasıl ulaşırız kısmında da ee, şimdi bizim bir internet sitesi üzerinden e, satış yaptığımız bir dükkanımız var. Hatta bunu da burada var takip ediyor. Hı hı. ilk zamanlar epey heyecanlıydı. Hani e, işte, sipariş geldi mi gelmedi mi diye bayağı bakıyordu. E, yavaş yavaş bilgisayar kullanmayı da öğreniyoruz. Yani onu da eklemiş olalım burada. E, evet. bu, sizin adı belki duymuşsunuz da Zaten Good Fortress. Good Fortress üzerinde zaten bizim gibi doğaya dost insana dost, doğaya ve insana saygılı aynı zamanda seven üreticiler var. Hı hı. Sadece yürüyecek kadınların ürünlerine değil hı hı. bizim işte Özgür Kazova'nın Geko Organik bisküvilerinin dükkanları da var. Yani komşularımız da tıpkı bizim gibi mümkün olduğunca kolektif ve doğal üreticiler. Good for Trust sayfasında şöyle yazılıyor da İngilizce good hı hı. E, e, trust yani iyiliğe güven. Yani güvenin evet, iyiliği. Good for trust. Org, e, sitesi üzerinden ulaşılıyor. Eğer slash Hanımeli olarak yazarsanız doğrudan e, sayfaya geliyor. Yine Facebook ve Instagram'da da Yırcı Hanımeli olarak bu arada Hanımeli ismini de demokrasiyle karar verdiler. Yani bu Onda da belirtmiş olalım. Burada genelde kararları hep beraber oylayarak alıyoruz. Siz seçtiğiniz evet. ismi de. üzerinden de bize ulaşabilirler. Yerce hanimelekti üzerinden de e-mail atabilirler. Bu e-mail adresinin şifresi de ortak. Hep beraber görebiliyoruz bu e-mail adresine gelen e-mailleri de. Çok güzel. O zaman ben de bir kez daha hatırlatayım, söyleyeyim e duymayanlar için. Hayır. E <gülüyor> Han, han, YırcaHanimeli.com'dan ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda Facebook ve Instagram sayfası da var mevcut. E, satış için de Good4Trust'tan e, yine Yırca e, sekmesine girip oradan diledikleri ürüne bakabiliyor sevgili dinleyicilerimiz. E, Kenan bir de aslında yani çok da hazır zeytin konuşuyoruz, e, kolektif bilinç konuşuyoruz, imece usulü, güzel umutları konuşuyoruz. E, gündemimizde biliyorsunuz e, zeytinliklerle ilgili bir yasa tasarısı şu anda var. E, ve bununla ilgili aslında e, zeytinlikler ve meraların sanayi yatırımları için kullanılabiliyor hale getirilmiş söz konusuydu. Ve bunlarla ilgili de itirazlardan sonra e, zeytinliklerin imarı açılmayacağı eklendi. Ama bu bir yeterli bir e, şey olmadı hiçbir zaman tabii ki. Hala direnme devam ediyor, direniş devam ediyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bunu da merak ediyorum fikrinizi. Evet, yani isterseniz önce bizimkilerin zeytinin ne kadar değerli olduğu ile ilgili. Lütfen. Ee, yavaş yavaş yavaş. Zeytin, zeytin bizim için bir anlamdır. Zeytinle sabahleyin kahvaltıda koyuyoruz yağına, yemeğimize, aşımızı onla yapıyoruz. Kesildi ama zeytinlerimiz. Biz biz diktik yine. Biz görmesek torunlarımız görür. Devam evet. ettiriyorsunuz. Evet, istiyoruz. Evet, kesinlikle. Zeytinlerimiz evet. işte kesindi. Biz yine de bizden onları aynı çocuk nasıl doğa onu bakalsın, hani emzirirsin dedin baba. Han onu iyi büyüyorlar, çapalıyoruz diplerine. Hani biz sıktık. Belki görmenin zaman torunlarımız görür. Han ne bileyim zeytin soframızdan hiç eksik olmayan bir şey. Hı hı. Hani ağaç. hani zeytin hı hı. çok hani onsuz bir şey olmuyor hani bizim geçim kaynağımız zeytindi hani ilk önce tütünden tütün kalktı zeytinimiz döndü şimdi zeytinlerimiz gitti o sabun yolu geçti hani tarım alanını çok azaldı hani zor durumdayız yani işte bu sabun evini hep bir şey yapmak zorundesin evet bir... Evet, evet ama işte böyle e, kötü şeylerden de her zaman bir umut doğuyor ve aslında hiçbir zaman da umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor e, diye düşünüyoruz biz her zaman. E, siz de bunu en yakından tanıyan e, kişiler olarak eminim ki siz de böyle düşünüyorsunuz ki böyle güzel bir imge, böyle bir kolektif ortaya çıktı zaten. Yani bir yandan da zaten şey diyoruz artık yani umutsuz vakaların üzerine artık şunu diyoruz evet zeytinler kesildi ama e, yerine diktiklerimiz hani yetişip geliyor. Burada böyle yerel bir tabir var. Yani yetişip geliyor. Artık yerine dikilen zeytinler bebeklikten çocukluk aşamasına geçtiler. Hı hı. Ama bu yasanın ne kadar sıkıntılı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani evet Umut'tan bahsedeceğiz ama bir yandan da çok kötü bir yasa geçirmeye çalıştılar. Yani hatta o ilk aşamasında hedeflenen Yasanın tamamı geçseydi hani görünen o ki zeytinlerin %80'ine göz dikilmiş olacaktı bir şekilde. Evet. Yani bizim ülkemizde şöyle bir durum var ya sonuçta dünyadaki zeytin üretiminin neredeyse onda birini karşılıyormuşuz. Yani hani şöyle bir baktık gerçekten yani çok feci bir yasa olacaktı. Yalnız aslında böyle dediğim gibi hani bir kısmını kurtardık gibi görünüyor yasanın. Ama aslında bir zafer yok yani çünkü yok. ne oldu? Evet. Kürtüyü göstermiş oldular bize. Yine razı etmiş oldular. Yani bir miktar daha oldular. Çünkü bu sefer hani belki evet şey için hani yapılaşma için gene hala engel var ama gene üstün kamu yararı. Evet. Yani bir şekilde onun yolunu bulup zaten biz dava açsak da ki bizim yürce süreci de böyle oldu. Yani dava sonuçlanana kadar yürütmeyi durdurma kararı aynı gün çıkmıştı. Hı hı. Çok bir bu da. Yani e, 7 Kasım sabah saat 4'te 6.600 açık köptüler. Aynı günün öğleden sonra saat 4'ünde de akşam akşam üstünde de danıştaydan yürütmek bir durdurma kararı çıkmıştı. Yani bu da şunu gösteriyor zaten bir şekilde e, maalesef hani gözünüz etimlere diktikleri zaman bu insanlar, bu şirketler, bu sermaye e, siz buna itiraz edip dava aç bu dava sonuçlarına kadar zaten yapacaklarını yapmış oluyorlar. O yüzden hani o zeytin koruma yasası Mesela şu da çok net, yani yürce direnebildiyse bunun hukuki tek dayanağı zeytin yasasıydı. Yani orası durduk olsaydı muhtemelen zaten bir direniş olamayacaktı. Çünkü hukuki dayanağı olmadan buradaki hiçbir köylü zaten direnişe şey bakmadı ya, sıcak bakmadan hukuki olarak haklı oldukları için. Çünkü biz bir hukuk devletinde yaşıyorsak en azından kağıt üstünde. E, o yasaya bağlı olarak e, direndiler. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. da. Kurtar, zeytinlik alanını en azından kurtarmış oldular. Yani yeni çıkan yasa çok muğlak ifade ediyor zaten. Yani alternatif bir alan bulunamaması durumunda gibi. Hı hı. Gibi e, Bu konuda da bir konseyin oluşturulacağı ve oluşturulacak konseyde valilerin e, en son kararı vereceği gibi hükümler var. Yani bunlar çok... Açıkçası ürpertiyor bizi. İşte, tabii... e, evet yani böyle böyle bir durumda bile bir halk olarak böyle seyirci kalmamak, oturup üzülmemek e, ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor. Zaten birçok e, STK'da, Buğday da aynı şekilde kendi e, Facebook sayfasından ve kendi web sayfasından bununla ilgili duyurularını yapıyor, paylaşıyor. E, halk olarak neler yapabiliriz? Komisyon üyeleriyle vekillerle iletişime geçmek de buna e, dahil. Bunu olabildiğince çok insana aktarmak, paylaşmak, bunun öneminin ne kadar yüksek olduğunu göstermek de bir e, yol. E, dediğim, dediğimiz gibi, yani umut devam edecek bir şekilde e, hiçbir şey, hiçbir zaman oturup ağlamamak gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi. Siz de bunu çok e, özel ve güzel bir örneksiniz gerçekten. Çok teşekkür ediyorum size e, programımıza katıldığınız için. Ama umuyorum ki güzel güzel ürünler yapmaya devam ediyorsunuz. Gittikçe daha da keyifli bir hal alır her şey. Her şey gönlünüzce olsun diyelim o zaman. Teşekkürler tekrardan. Hoşçakalın. Umarız. Umarız belki bir gün de orada bir program yaparız. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler haftaya görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. İyi günler.